1623, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in namazdan sonra, Ey Allah'ım, benden gam ve hüznü gider, diye dua etmeleri, evet, Hazreti Peygamber namazlarını bitirdiklerinde mübarek sağ elleriyle başlarını sıvazlayarak şunları söylerlerdi, Bismillahillazilla ilahe illa hüveirrahmanurrahim, elahüm meshibenil hemme velhazın, rahman ve rahim olup kendisinden başka ilah olmayan Allah'ın adıyla, Ey Rabbim, benden gam ve hüznü gider.